Allah Teala'nın kitab-ı Aziz'i. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <gül> in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yehdikumullah ve yegfir lekum cunubakum. Vallahu gafururrahim. Sadakallahu'l azim. Okumuş olduğum ayet-i celile Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den 3. sure-i celile sure-i Ali, İmran. Ali İmran'da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kadruvadası ve Resulullah'a ittiba edeni yani Resulullah'a tabi olanı ancak Allah'ın seveceğini ilan eden ayet-i kerime. Bu alem muhabbet üzere kurulmuştur. Allahü Sübhanahu ve Teala hazretleri ben gizli bir hazineydim. Bana gizliliğimi aşina kılmam zatıma sevdirildi. Ben de mahlukatı halk ettim ki beni bileler bana ibadet ve taat ediler. Muhabbetle kurulmuş. Ve ilk halk olunan mahluk, kutsi olan Habibi Huda Hz. Muhammed Mustafa'dır. Yani Allah'ı Zülceler ve Kadiz Hazretleri, vahdaniyet ilahiyeçinden ayırdığı bir nuru, onu halk edeyip, kün Muhammed'e, Muhammed ol demiş. Ve Resul-i nuru halk olmuştur. Halk olunan bu nur, derhal Cenab-ı Hakk'ı tevhid etmiş. La ilahe illallah demiş. Bu hitaba karşı da Cenab-ı Hak Muhammed-i Resulullah buyurmuştur. <gülüyor> Ve buyurmuş ki zaten ı Ecel'le alama kısım ederim ki bir kimse beni tevhid eder de Habibim Ahmet, Resulüm ya Muhammed senin ismini işidir, senin peygamberliğini duyar, seni tasdik etmezse o kimseye ben cenneti haram kıldım buyurmuştur. Onun için Kifar-ı Hakisar. Kafirler yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini inkar edince Resul-i Ekrem Tabii bunların bu inkarına üzülüyordu. Hatta Cenab-ı Hak tesirli zihninde, Suriyyâsında onların sözleri seni mahzun etmesin buyurmuştur. Zira ve kefâdullâhi şehîden Benim şehadetim sana kafi değil mi? Kafirler senin nübüvvetini tasdik etmiyorlarsa senin şanına ve şerefine ne hal gibi verirler? فَلَا يَحْسُنْكَ Onların sözlerinin seni mahzun etmesin. Ben, yerin göğün sahibi, bilinen ve bilinen alimlerin maliki olan Allah, ben senin mübüvvetini ve risabin tasdiriyorum. Ve ketabillahi şehidah. Benim şahadetim, benim tanıklığım sana kâfi değil mi, habib Muhammed? Üzme kendini. Duymuşlardır. Öyleyse, Cenab-ı Peygamber, bütün ruhların babası oldu. Onun için, büyük alimler ve büyük veliler, Resul-i Ekrem'e, Hedül Ervah dediler, ruhlar babası. Hazreti Adem Aleyhisselam'a da, Ebu'l-Eşbah dediler, ceset babası dediler. Sonra bu Nuru Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem Allah levhü, kalemi, kürsiyi, sidreyi, arşı, cenneti ve cehennemi ve güneşi ve ayı ve yıldızları ve hurileri ve gülvanları bunlara halk eyledi. Sonra alemi erbahta bizlere hitap ederek Elestüb-i Rabbüküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde ruhlar Cenab-ı Hakk'a kalıyor bela. Ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dediler. Fakat bu aleme gelince ruh vücuda hap buldu. Bu kesafetle bu ahdini unuttu. Peygamberler gelip bizlere şimdi ne yaptı? Bu ahdi hatırlatıyor. Allah'a verdiğimiz sözü Rabbül Alemine. Niye halko olduk? Niçin halko olduk? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Niçin geldik? Niçin gidiyoruz? Bize bunu hatırlatan, bu yolları gösteren kimdir? Nebilerdir, peygamberlerdir. Evet. Hazreti Adem Aleyhisselam hak olundu. Cenab-ı hak nur Muhammedî Hazreti Adem'in anına vaz edildi. Ve iskunallil melekete secdeye Adem'e fesjedû illâ İblis. Ebâdestekürecek ana mergâfiri. Ve meleklere emretti ki Adem'e Bu secde secde ibadet değildi. Secde-i Örmet secdesi. Melekler secde ettiler, iblis etmedi. Allah dedi ki, ey iblis, ey şeytan, senin ne şeyi menetti Adem'e secde etmekten? Bilmediğinden değil, bize öğretmek için cenab Hak soruyor şeytana. O da dedi ki, iblis şürük bir mantık yürüttü. Mantıksız bir mantık yürüttü. Beni ateşten halketti, Adem'i topraktan halketti. Ateş toprağı faiktir. Ates şubaktan aali'dir, ben aaliyim ondan, ona secde etmem miydi? Bilmiyordu ki ne varsa Adem'de vardı. Nur Muhammed Hazreti Adem'in anına konulmuştu, onun farkında değildi iblis. Hatta Cenab-ı Peygamber zamanında iblis bir gün gelmiş, şeytan Cenab-ı Peygamber'e murajaet etmiş, demiş Ya Allah, sen rahmetli Allah'ın insin. Sonra Cenab-ı Bak beni affetsin. Şeytanlık tardi. Hazreti Peygamber demiş ki kendisine, git demiş Adem'in kabirine selam ve git. Adem'in kabirini bir secde et. Sonra ben Cenab-ı Hakk'a müracaat edeyim senin düşün. Demiş ki, ben onun canlısına secde etmedim. Şimdi kabirini mi secdeceğim demiş. İblis de oradan haib hasır karşı gitti. Yevmi Yub'u Asyûn'e kadar. Ve bu nur, hazret Adem'den, A-Cenab-ı Peygamber'e kadar geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah gelince, Resulullah'a muhabbet, Allah'a muhabbet oldu. Resulullah'a itaat, Allah'a itaat oldu. Resulullah'a ihanet Allah'a ihanet oldu. Anı şunu buyurdu ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi sellem her kim ki bana itaat etti muhakkak Allah'a itaat etti. Her kim bana isyan etti muhakkak Allah'a isyan etti. Hadis-i şeriflerimde. <gülüyor> men ataani ata Allah ve men asani fekad asa Allah. Hatta Cenab-ı Hak'ın Kur'an-ı Kerim'in dikkat buyurmuş. Müminlere yani müminlere la ilahe illallah Muhammed Resulullah Yani müminlere ihaneti Allah kendini ihanet saymaktadır. Evet kafirler dediler ki biz Allah'a severiz. İblis söyle diyor. Adam ortaya girmese peygamber girme ortaya. ya. Allah ben seni tasdik ederim sana secde ederim ama Adem'e secde etmem diyor. Görülüyor ki iş peygamber meselesinde. Anlaşılın bazı atıyorlar diyorlar ki. Allah ile kul arasında vasıta yoktur. Allah ile kul arasında vasıta vardır. Peygamberlerdir Allah ile kul arasında vasıta. Kıyamet gününe kadar yine peygamberlere naib olan veliler ve alimler vardır. Şöyle iyi düşünelim, kıyamet gününe kadar Allah ile kul arasında şeytan olacak, kulları azdıracak, hak yoldan geri bırakacak da, bir azgın olacak, ortada da hiç kulları Allah'a götürecek, hidayeti indirecek bir naib bulunmayacak mı yani? O, öyle şey. Onun için şinjatırlar diyorlar ki biz Allah'a seviyoruz diyorlar. Aynı zamanda buradaki hitap her kitaba da var. Hristiyanlara ve Yahudilere. Allah'a seviyoruz. Allah da diyor ki Habibim Ahmet. Resulüm ya Muhammed. Efendiler Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde ya Muhammed diye Cenab-ı Hak peygamberimize hitap etmemiştir Sallallahu aleyhi ve sellem. Daima peygamberimizin sıfatını söylemiştir. Ben daima bunu söylerim. Çok mühim. Çünkü bu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 Resulullah'ın hatta evladu ayaline, eshabına yaptıkları buğzları Resulullah'a kırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevere'de, Medine-i Tahire'de, kubbe-i hadrı altında hayyman eviyle haydır ve ümmetlerinin ef'ali ona bildirilir. Haftada iki gece. Bir pazartesi gecesi, bir cuma gecesi. Hatta ruhaniyeti Muhammediye kürreyi dolaşır. Nerede Peygamberi Selen, İnsanlar varsa, Ruhaniyeti Muhammediye oraya tecelli eder. Ha bir görenedir, görene, körenedir, körene. Bir zatla konuşmuştum da söylemeden geçemeyeceğim. Ben diyor, Selefi itikadlıydım diyor, Vehhabi itikadlıydım diyor, dedi bana. Onu bir hadiseyi anlatayım. Hac'e gitmiştik. Mekke'den Medine'ye deveyle gitmeyi arzu ettik. Sünnet-i Resul'dur diyor. Benim bilmiş olduğum devenin sırtında yara vardı. Biraz semer vurmuş hayvanın sırtını, ben onu gördüm, araba dedim ki, yani deveciye bu hayvanın sırtı yara dedim, la beys, falan dedi diyor, araba öyle şeyde pek bakmaz, e diyor hayvana, hayvan zahmet çıktı. Medine'ye girinceye diyor, bir, bir on gün kadar sürdü yollarda diyor, Manaha Meydanı'na geldik, deveden aşağı indim, birden bire deve fırladı altımdan, koşarak Ravza-i içeriye girdi ve Şebeke Resulullah'ın önüne yatır. Yani, Böyle bir ben önüne geldi. Başının yere koydu. Başında ağlamaya, ahuzar etmeye. Onları tövbe ettim diyor beni. Ve hadit itikadı var diyor. Anladım ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yapıyor diye şikayet Sırtını gösteriyormuş ve Resulullah'a şikayet ediyormuş. Bunu gözümden görülmedi dedi. Ondan sonra tövbe ettim dedi. Peygamberimiz işaret etti miş. maneviyle haydinler ve ümmeti Muhammed'in ef'al Harekatı hafta iki akşam peygambere bildirilir. Yaptığımız işler peygamberi üzmektedir. Birçok şeyler yapıyoruz. Resulullah'ı üzüyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Cenabı Allah diyor ki: "Kabileh Hudaya Habib-i Huda ya, Habibim Ahmed, Resulüm Ya Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem kul in kuntum tuhibbun Allah'a onlara söylesen." Bu ayetin hükmü kıyamet gününe kadar caridir. Bu hitapta sağda hisse var, bana da hisse var. Kul in kuntum tuhibbun Allah'a eğer sizler öyle söyle kullarıma Allah'ı seviyorsanız ''Fettebi'ûni'' bana tabi olunuz ki ''Yuhu Ekumullah'' Allah sizi sevsin. Yani Cenab-ı giden yollar o kadar çoktur ki Müslümanlar. Her hayvanın nefesinin sayısı adedindedir. ''Mahlukat-ı La ''Lâ ve lâ Fakat bütün yollar munkatî olmuştur. Ancak babu Muhammediyet açıktır. Resulullah Efendimiz'in çizdiği yol açıktır ki o kapıdan hem girerse içeriye o kimse rida ve ridaana irişir. Ve cennete aleytate irşirce, cennete efalı, cennete sıfatı, cennete zatı vasıtlıdır. Muhakkak surette o yol işte Peygamber'in getirdiği bu din İslamdır ve Resulullah'a olan muhabbet yoludur. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onun cennete bakıyor ki, söyle Habibim kullarıma, eğer beni seviyorlarsa sana tabi olsunlar. Her kutsusta. Mesela Müslümanların başına gelen, biz Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ilk sevi müminler, yani Dine bağlı olan zat, sünnet-i e itibâ eden zat, onlardan bahsedeceğim şimdi Ek serisi, Resulullah Aferin'in sünnetlerini icra ederler ama, ferdi sünnetlerini icra ederler. Resul i Ekrem'in, ferdi sünnetlerini. Mesela işte, mısrak ve dişini yıkaya namazın Sünneti kılan kılar. Sahanın sonunda yemek bırakmaz. Yemeğin evvelinde, ahrında ellerini yıkar, dişlerini yıkar. Fakat, içtimai sünnetler vardır. Onlara hiç dikkat etmeyiz. Ki çok mühim. Bu içtimai Sünnete sünnetlere itibar olsak, derhal İslam âli olacaktır. Hani biliyorsun ya, bu nedir bu içtimai sünnetler? Resulü eklemü sallallahu e tabi olmada. Mektefeti günü Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam sokuldu, geldi, ağlıyordu. ''Niçin ağlıyorsun?'' diye Peygamberimiz sordu. ''Ya Resulullah ben dedi, çok dini bir insanım.'' dedi. ''Sizin bir kerimenizi ben katlettim.'' dedi. Efendimizin bir kerimesi vardı, tarihleri pek yazmaz elimizde bulunan tarihleri. Peygamberimize acı olsun diye, zulm olsun diye herimesini o katletmiş o adam. Ben de affolacak mıyım diye sordu peygamber. Beni de affedecek misin dedi. Efendimiz diyorlar ki, hala şüphemi ediyorsun, seni de affettim dedi. Şimdilik sünnete itibar eden bir Müslüman terbiyesi yönünde, sünnetlerden ufak bir menfaatine hayal gelse katiyen mümin kardeşim affetmiyor. Bak, yani bir misal getirelim ki, peygamberi beklediğinde okuyanlardan birisinden bahsedeceğim. Bir gün demişler ki acaba peygambere ya Resulullah Haydar-ı Hz. Hazreti Ali Keremullah'ı ve şeyi çok seviyorsun. Bunun sebebi nedir diye sormuşlar. Peygamber e ittiba bu kim peygamber e ittiba Allah'ın Allah onun Buyurmuş ki bana Ali çağırın gelsin demiş. Hayır. Hazreti Bilal Habeşî'yi kalkmış, Hz. Ali'yi çağırmış. Eren ve ciddim dese çıkmış. Sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitap etmiş. Demiş ki size bir fena birisi bir fevalik bir yapsa ne yaparsınız mukabilim? dedi. Ya Resulullah affederiz demişler. Güne aynı adam fenalık yaparsa, gene affederiz demişler. Sonra gene aynı adam aynı fenalık yaparsa demiş, gene affederiz demişler, Ashab-ı Sonra dövdü de bazı sorulmuş. Gene aynı adam fenalık yaparsa ne yaparsınız? O vakit hepsi aşağı indirmişler. O hal, Hz. Aleykereme Allah'ın mescide gelmiş, Efendimiz hemen ona hitap etmiş. Ya Ali, sana bir kimse bir fenalık yapsa, ona karşı ne yaparsın? İyilik yaparım Ya Resulallah. Gene aynı adam fenalık yaparsa, gene iyilik yaparım. Gene fenalık yaparsa, gene iyilik yaparım. Gene fenalık yaparsa aynı adam, gene iyilik yaparım. Ve devam etti ve dedi ki Ya Resulallah, sağ olsa, o adam da kıyameleri sağ olsa, bana fenalık yapsa, her fenalıklarına karşı iyilik yaparım. Deyince hesabına döndü. İşte Ali'yi bundan doğru duayı seviyorum dedi. Gene bir muharebede bir delikanlı, Hz. Ali'nin üzerine müthiş sürede saldırıyordu, bir muharebe esnasında. <Gülüyor> Hz. Ali bir rütbe almış ki, Allah'ın aslanı, muharebede yekta, mücahit. O delikanlı saldırıyor Hz. Ali'nin üzerine. Hiç İmam Ali sırtında bir şuna dönmemiş ve arka tarafına iyiyen zırh takmamış. Sonra demiş, çocuğa sen beni tanıyor musun demiş, hem mübarize ediyorlar hem konuşuyor. Tanıyorum demiş, ben kimim? Sen demiş Ali el Murtaza'sın demiş. E peki benim, sen benim şanımı işitmedin mi? İşittim demiş. Niye bana saldırıyorsun bu kadar suratle? Sevdiğim kız dedi ki Ali'ye öldürürsem sana varırım dedi. Olmuşsun demiş. Ya öyle mi demiş, öyleyse gel kes benim demiş. Gel, beni kes o kıza nâil ol demiş. İndiririm senin aşağı doğru. Çocuk insafa gelmiş ve imanem şeref olmuştur. İşte Resulullah'a ittiva böyle olacak yani. Bir misal verdim deryadan bir katır olarak söyledim size, İttiba. Sünnet-i en ufak sünnetinden en büyük sünnetine varasıya kadar itibar edilirse Peygamber'e o vakit Allah sever, Allah'ın muhabbetini cezbetmiş oluruz. Onun için ya bak, söyle Habibun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Onlar beni seviyorsa sana itibar etsinler. Fetteviyûnî bana itibar ediniz. E Allah sizi sevsin. Sonra وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكِمْ Günahlarınızı En büyük günah da insanın vücududur. Ondan daha büyük bir günah olmaz. Yine, Resul-i Ekrem'in, Resul-i Ekrem sünnetlerinden, yapabilecek misin acaba? Yapabilecek miyiz? Ümmül Mü'minin, Hz. Ayşe ile Hafsa. Ümmül Mü'minin, birisi Hz. İbadekir'in kızı, kerimesi Hümeyra, Hz. Ayşe annemiz. diğeri Hafsa, Hz. Ömer'in kızı. İyidir mi? Dediler ki gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, Ya Resulullah, Ehl-i Beyt 18 kişiyiz senin halende bulunan. Sabahleyin kalktığımız vakitte ekmek torbasında bir lokma ekmek bulamıyoruz akşamdan hesabına dağıtıyorsun bunları. E sabahleyin biz ekmekçi kalıyoruz, aç kalıyoruz. Eskinin hesabın fakirdi. Hicayeti vakit edemediğini. Şimdi elhamdülillah işleri yoluna girdi birçoklarının. Biz senden isteğimiz şudur. Sabahın kalktığımız vakitte torbanın içerisinde bir parça ekmek bulalım dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem darıldı. Ezan çaldı. 40 gün yüzünü onlara göstermedi mescide çekildi cenab ı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kırkıncı gün Ömer bir hatap geldi, seslendi. ''Ya Resulallah, işittim ki kızım Hafsa sana böyle söylemiş, ondan dolayı üzülmüşsün ve kenar çekilmişsin. Bizi cemalden mahrum ettin. Eğer yüzünü duyulmazsan gidip Hafsa'yı keseceksin.'' dedi. Öldüreceğim kızım.'' dedi. Efendimiz buyurdu ki, oyun kırkıncı günüydü. Bilal-i dedi ki, ''Bırak gelsin Ömer ibn-i Hattab, bu ücreti.'' dedi. İşte Cenab-ı Peygamber'in ahlakı ı Muhammed'iye yine böyle kendisinde dahi olmasa, Başkasından ödünç alır, bir yoksulun işini görürdü. Bu da ittibayı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hele afür. Affet ki Allah bizleri afeyle. He ve Resulü Ekrem'in afferama sallallahu. Wallahu yedvilâde aleyhisselâm ve ehdimenyeşâvînâ asrâdım usta. Işte.